Saat suresi Mekke'de indirilmiş olup 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saad. Vel-Kur'aniz-zikr. Saad. Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için fi ve Kafirler bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkar ediyorlar. Kem min biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar. Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti. Ve <gülüyor> acibu وَقَالَ İçlerinden kendilerini uyarıp, irşad edecek birinin gelmesinden, her nedense şaşırdılar, ve o kafirler, bu bir sihirbaz, bir yalancı, işte tutmuş, Bunca ilahı bir tek ilah yapmış. Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey. Dediler. İçlerinden önde gelen eşraf takımı derhal harekete geçip hala mı duruyorsunuz? Kalkın, yürüyüp gösteri yapın ve ilahlarınız konusunda direnip dayanacağınızı ilan edin. Bu cidden yapılması gereken bir şeydir. Dediler. <gülüyor> Doğrusu biz bu tevhid inancını son dinde de görmedik. Bu sırf bir uydurma. Biz bu kadar eşraf dururken, kitap gönderilecek bir o kalmış? Hayır, hayır. Onlar benim buyruklarım hakkında, tam bir şüphe içindedirler. Doğrusu onlar, azabımı henüz tatmadılar. O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında olan varlıkların hakimiyet ve yönetimi onlara mı ait. Haydi ellerinden geliyorsa sebep ve vasıtalarını temin etsinler de göğe çıksınlar.. <gülüyor> bunu yapmaları şöyle dursun onlar bir takım döküntü bölüklerden oluşup buracıkta bozguna uğratılacak başı bozuk bir ordu <gülüyor> Onlardan önce Nuh, Ad toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar, peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. İn kullun fe Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi. Ve min Onların kabirlerden dirilmeleri sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz hemen kalkarlar. <gülüyor> bir de o kafirler alayla şöyle dediler. Ey bizim Rabbimiz! Bizim azap bayımızı Hesap günü gelmeden çabuklaştır. Isbir ala ve Onlar ne derlerse desinler. Sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırlar. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi. En اَنَّا سَخَّرْنَا Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi. Biz onun hakimiyetini güçlendirdik. Ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik. وهل أتانك نبأ الخصم hasımların olayından haberin oldu mu iddahalu ala daud fa faze minhum la takhaf hasman bagha ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil hakq la فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا Onlar, mabedin duvarına tırmanıp, Davud'un yanına birden girince, o, onlardan ürktü. Onlar da, korkma dediler. Biz sadece, birbirimize hakkı geçen iki davalıyız. Senden dileğimiz, aramızda adaletle hükmet haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster benim şu Din kardeşimin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum. Böyleyken onu da bana bırak dedi ve çenesiyle beni bastırdı. <gülüyor> İllellezîne âmenû ve amilûs-sâlihâti ve qalîbun mâhum. Ve zanne Dâvudu ennemâ fetennâhu festegfara Rabbahû ve harrara ki'an ve enâb. Davud, doğrusu senin tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle, o sana haksızlık etmiştir. Zaten, malda ortak olanların çoğu, birbirlerine haksızlık ederler. Ancak, gerçekten iman edip, makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar azdır ki. davut kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derhal, Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. <gülüyor> Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır. 119. إذا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع, الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد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 وَمَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ظَنُّ كَفَرُوا كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz boşuna yaratmadık. Bu sadece kafirlerin bir zannı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kafirlerin. اَمْ نَجْعَلُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِكَ الْمُجْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ Biz hiç iman edip makbul ve güzel iş yapanlara ülkede fesat çıkararak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 İnsanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar. <gülüyor> Davud'a evlad olarak Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Hep Allah'a yönelirdi.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 وَلَقَدْ <gülüyor> فَتَنَّا Biz Süleyman'ı denemeye tabi tuttuk. Ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra o Allah'a sığınıp tekrar tahtına döndü. قَالَ رَبِّ اغْفِرْنِي وَهَرْنِي مُلْكَا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ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 فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ Biz rüzgârı onun emrine verdik. Rüzgâr onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi. وَآخَر۪ينَ Bina yapan, dalgışlık yapan her şeytanı, bukağlarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik. Bu yurduk Süleyman, işte bu sana ihsanımızdır. İster dağıt, ister yanında tut. Bu hesapsızdır. <gülüyor> Muhakkak ki O'nun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır. <gülüyor> hnn mimasseni şeytanu kulumuz eyyubu da hatırla hani o rabbine ya rabbi şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu diye yalvarmıştı orku meri eyyuba ayağını yere vur dedik işte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin soğuk bir su. Nezdimizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak üzere ona ailesini, çevresini ve onların bir mislini lütfettik. Bir de ona, eline bir demet sap al, onunla vur, yemininden dönen durumuna düşme, dedik. Doğrusu biz onu, pek sabırla bulduk ne güzel kuldu o o gerçekten Allah'a yönelirdi ibrahim ishaq ey resulüm kuvvetli ve basiretli olan o zatları kullanımız İbrahim, İshak ve Yakub'u daan اِنَّا اَحْلَصْنَا هُمْ بِخَالِصَةٍ Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı. إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ الْكِفْلِ مِنَ İsmail, Elyasa ve Zülküfli de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ İşte bu bir zikirdir. Bir hatırlatmadır. Şüphesiz, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir akibet vardır. lehumul O güzel yer, kapıları yalnız kendilerine açılmış olan adın cennetleridir. Muttakiîne fîhâ, fîhâ ve şarâb. Onlar orada, kanepelere dayanarak, birçok meyveler ve içecekler isterler. وَعِلْدَهُمْ Onların beraberinde, gözleri kocalarından başkasını görmeyen, yumuşak bakışlı, aynı yaşta güzeller vardır. Bunlar, hesap günü için size vaad olunan şeylerdir. اِنَّ <gülüyor> Gerçekten bu, bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki, onun asla biteceği yoktur. İşte bu mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir akıbet vardır ki, o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o. Bu böyledir. İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri. <gülüyor> Bu böyledir. Daha bunlara benzer başka azaplar da vardır. <gülüyor> İşte şunlar, dünyada körü körüne mahiyetinizde koşup giden güruhtur. Merhaba olmasın, rahat yüzü görmesin o zalimler. Zira onlar cehenneme gireceklerdir. قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ Tabi olanlar onlara hayır asıl size merhaba olmasın rahat yüzü görmeyin sizler bu azabı bize getiren sizsiniz o ne kötü yerdir derler. Sonra hep birden dua edip derler ki ya Rabbena, kim bunları önümüze yığdıysa, sen onun azabını kat kat arttır. Azgınlar, neden acaba derler? Dünyada kendilerini değersiz saydığımız bir takım adamları burada görmüyoruz. Aklımız sıra onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi kendilerini göremiyoruz? İşte bu, yani cehennemliklerin davalaşması kesin bir gerçektir. قُلْ اِنَّمَا De ki, ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki, tek hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur. رَبُّ O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların Rabbidir. Mutlak galiptir. Çok mağfiret edendir. De ki, bu Kur'an, Pek mühim bir mesajdır. Ama siz ona sırtınızı dönüyorsunuz. Mâ kâne min ilmin <gülüyor> bil Mele-i sakinleri tartışırlarken, kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur. İyyu hâ ileyye illâ Şu var ki bana sadece açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vaheli olunuyor. İz qâle rabbuke lil melâiketi innî Bir vakit Rabbin meleklere, ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım. <gülüyor> Onu iyice biçimlendirip, ona ruhumdan üfleyince, hep birden ona secde ediniz. Meleklerin hepsi secde ettiler. İllâ İblis ve kâfirîn. Lakin İblis secde etmedi. O kibirlendi ve kâfirlerden oldu. Qale ya İblis mâ en limâ Allah buyurdu. İblis, benim ellerimle yarattığım mahlukuma neden secde etmedin? Gururlandın mı? Yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun? İblis, ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın." dedi. "Kalefahrucu ve Allah, "Defol oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir." dedi. <gülüyor> İblis, Ya Rabbi, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin? dedi. Allah şöyle buyurdu. Haydi sana mühlet verildi. İlâ yevmil sen belirli bir vakte kadar izinlesin. <gülüyor> İblis, öyleyse dedi, senin izzetine yemin ederim ki, ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak senin ihlasa erdirdiğin kullar, Bundan müstesnadır. Allah buyurdu. İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki cehennemi gerek senin cinsinden Gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ De ki, ben de irşat ve risalet hizmetinden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğinden bir iddia içinde bulunan biri de değilim. Bu Kur'an ancak bütün milletler için bir derstir. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir süre sonra siz de pek iyi öğrenirsiniz.